Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel Merhaba. Günaydın merhaba. Günaydın. Daz. Günaydın. Nasıl gidiyor? Karikatürleri nasıl? Valla çok iyi. Geçen hafta havalar da iyiydi, gündem de iyiydi. Böyle olunca da karikatür ve vizah için de çok verimli, harika bir ortam oluşuyor. Ben bu hafta ilk olarak yerli ve milli gündemimize, yine yerli ve milli bir karikatürcümüzün penceresinden bakarak başlamak istiyorum. Yem dinlenmiş. E, uykusuz Dergisi'ndeki o Her Şey Olur köşesinde e, çoğu kez her zaman hatta yaptığı gibi e, haftanın bir bilançosunu çıkartmış geçen haftanın. E, bunu çizgiyle yaparken bu kez e, kelimelerden de yardım almış. Ve bence ortaya böyle şiirimsi, şiir tadında e, çok başarılı, hoş farklı bir karikatür çıkmış. E, bu köşenin içinde, Her Şey Olur köşesinin içinde yanlış saymadıysam şayet 10 tane değişik karikatür gizli. Değişik diyorum ama tamamı aynı anlayışla hazırlanmış. Şöyle izah etmeye çalışayım. Bir takım kelimeler alınmış. Bunların başındaki harf ya da heceleri atınca baştan itibaren ortaya farklı kelimeler çıkıyor. Hemen ilk örneği anlatayım. Taksi yazıyorsunuz mesela taksi. Karikatürde de taksi çağıran bir kadın var. Arkada taksiyi de görüyoruz, sana taksiyi de görüyoruz. Hatta taksicinin yüzü bile görünüyor. E, asık suratlı sert bir şoföre benziyor, taksiciye benziyor. Buradaki oyun şu, taksinin başındaki T harfini atınca geri yine kalıyor? Aksi. Aksi. Taksi, hmm. aksi. Hemen ikinci örneğe geçelim. Almıyor kelimemiz... tabii taksi şoförü değil mi? Alır, alır mı? <gülüyor> Türkçe taksi diye çağırıyor. <gülüyor> Halbuki başka bir e, şiveyle çağırsa belki alacak. Evet. Belki değil mutlaka alacak. <gülüyor> Hatta diğerleri almasın diye üstüne sürecek aracı. Yani. Ne de. <gülüyor> Peki ikinci kelimemiz e, doğalgaz. Şimdi sol baştan yine aynı şekilde oynarsak harfleri birer birer eksiltince ne oluyor? Oalgaz, algaz, e, gaz ve Az. Evet. Yani, karikatürdeki tipleme de zaten kombinin önüne dikilmiş böyle. Doğal gazı e, herhalde azaltmaya çalışıyor değil mi? Şeyle e, bu tondan mümkün mertebe az olsun diye doğal gaz az. E, sonraki sözcüğümüz alım gücü. Şimdi bu çok güzel. E, burada kelime oyunu yok. E, harfler birer birer eriyorlar. öyle En sona kalan a, alım gücü yani... E, alım gücü, gücüm, gücü, falan filan en sonunda kalan e, ü tamamen eriyip alttaki su birinkitisine e, karışmak üzere. Yani bu alım gücümüzün eriyip gitmesini görsel olarak e, çok güzel ifade etmiş bence Cem Dinlenmiş. Yani, şeye benzettim ben biraz e, Sol e, Steinberg'in o modern karikatürün babası sayılan Saul Steinberg'in harflerle yaptığı e, karikatürlerini andırıyor biraz bu hmm. e, çizim. Ee, yine alım gücüyle ilintili dördüncü karikatür aynı köşenin içinde. Ha bunu bir hamburger markasının reklamını yapmamak için es geçelim. Ee, beşinci karikatüre bakalım. Ee, burada bir ilişkiler ağ yuma çizilmiş, ağaç çiz, çizilmiş daha doğrusu çeşitli insanların daire içindeki fotoğrafları böyle büyük büyük ayı e, yıldız kümesi gibi birbirlerine e, çizgilerle bağlanmış. E, buradaki tımsılını e, sözcüklerse ülkü ocağı. Şimdi harfler eksil, ek, eksil, eksiliyor. Birer birer eksiliyor. Ülkü ocağı, lükü ocağı, kü ocağı, ü ocağı, ocağı, cağı, ağ. Ülkü ocağı, ağ kalıyor. Yani evet. böyle. Böyle bir oyun. E, sonraki kelime altta e, Akbeden Ormanı. Bu sözcüklerin harflerinin her nasılsa iş makineleri yani kepçeler böyle kopartıp sürgüyor. Sonunda da e, Akbelen Ormanı'ndan e, kala kala geriye tahmin edebileceğiniz gibi sadece anı kalıyor. Anı kalıyor. Evet. Anı kelimesi kalıyor. Şimdi bu bölümün altına protestocuları da sığdırmış, e, dinlenmiş. Bir e, uzun bez pankartın, beyaz bir pankartın arkasına e, protestocular geçmiş yumruklarını kaldırıyorlar bazıları falan. Eylemde bulunuyorlar. E, son zamanların moda e, şeyi, eylemlerinden. Pankartta da YK Enerji Defol yazıyor. Protestoculardan bir tanesi ise okurlara şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu karikatür Belgrad ormanı içinde çizilmişti. Tekrar var yani burada. Evet. Ee, sonraki sözcüğümüz belediye. Ee, bu sözcüğün altında bu kez e, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yüzünü tanıyoruz. E, elinde tuttuğu İstanbul Belediyesi'nin o... E, Güzelim tepeli ve dört minareli amblemini bir simit gibi e, yemekle meşgul. Zaten belediyenin de ilk üç hecesini attığınızda geriye sadece ne kalıyor? Ye kalıyor. Erdoğan evet. da gereğini yapıyor o anda. <gülüyor> Onun tam altında ise bu defa HDP e, merkez binasının önünde beklemekte olan bir yargıç e, görüyoruz. Yargıç mı savcı mı neyse. Sözcüklerimiz e, bu kez hazine yardımı. Hazine yardımının da sadece iki hecesini kaldırınca geriye de savcının ağzından çıkan ne yardımı kalıyor? Kalıyor. Yani evet. Hazine yardımı ne yardım? Bu da gündemin bir diğer gerçeğiydi. Oligark sözcüğünün kartlamasını geçelim. Son karede yine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan var. Fakat bu kez yalnız değil. Ee, iktidardaki takım arkadaşları da sıralanmış arkasında. Kılsımlı sözcük ise kolaylıkla e, tahmin edeceksiniz artık. iktidar. İlk iki hece gidince geriye ne kalıyor? Dar. İktidar dar. Yani başta da dedim ya şiir gibi bir, e, bir karikatür köşesi olmuş. E, Cem Dinlenmiş'in her şey olur e, köşesi uykusuz da bu hafta. Evet, evet e, <gülüyor> Hakikaten ko bir mozaik kolay, mozaik, güzel, evet. evet. Tamamen özetledi. E başka karikatür anlatmama gerek kalmadı. Yurt içinden deyip <gülüyor> yurt dışına dönelim. Evet. Ah, aslında Ali Bilger'in olmaması da kötü oldu. Çünkü siz bu konulara hep girdiniz o esnada. Dinledim. E, biraz tekrar olacak ama ne yapalım. E, Önem sırasına göre dizicem şimdi. E, bence e, kanınca yani haftanın en kan dondurucu Haberi e, hafta sonunda İran'dan geldi ve iki kişinin daha idam, iki gencin daha idam edildiğini e, öğrendik. Muhammed Mehdi Karami ve Seyit Muhammed Hüseyin'i avukatlarıyla, aileleriyle falan görüştürülmeden e, 15 günlük bir e, sözüm ona yargılamadan, e, yargılamanın ardından infaz edilmişler. Suçları da İran Şeriat Kanunları göre... E, Yaradanın yeryüzündeki düşmanı olmak. Yani benim anlayamadım. Ee, yaradan kendi işini kendi göremiyor mu ki ee, yeryüzündeki bir takım kişileri kendisine kar karşı işlenen suçları cezalandırmakla görevlendiriyor. Ha belki de o kişiler Allah'ın gerekli cezayı vermeyeceğinden mi endişe ediyorlar? <gülüyor> bu genç, yani Bey de, evet. değil mi, değil mi? Değil mi? Haral acele hiç yargılamadan neredeyse infaz ediyorlar. Ee, bazı insan örgütleri e, kurmacı olarak tanımlıyorlar bu yargı sürecini falan kınıyorlar. Fakat bu sesler gerçekten çok cılız kalıyor. Ee, rejimden kaçarak Fransa'ya sığınan İranlı bir karikatürcü Mana Estani. Çok başarılı bir karikatürcü o da. Onun ilginç örgüsünü daha önceki programlarımızın birinde anlatmıştım. Hemen hemen her gün. Ee, bu rejimi eleştiren, e, İran'daki Molla rejimini eleştiren karikatürler çiziyor. Hatta videolar da yayınlıyor. Son karikatürlerinden birinde bir belediye otobüsünün içine, yani bir halk otobüsünün daha doğrusu içine ayrıntılı bir şekilde çizmiş. Ee, İran'dayız, muhtemelen de Tahran'dayız. Otobüsün içi çünkü işlerine giden veya içlerinde dönen e, kent insanlarıyla. Tıklım tıklım dolu. Çoğu ayakta yol alıyor. Ee, otobüsün dışında pencerelerden e, sokakta e, olan bir görüyoruz. Kıyamet kopuyor dışarıda. Genç bir kız e, zafer işareti yapıyor. Bir diğeri yolda yürümekte olan bir mollanın e, sarığını uçurmakta. E, öte yandan e, Ali Hamani'nin deli lider Ali Hamani'nin bir posteri alev almış, e, tutuşmuş, yanıyor. Fakat her nedense otobüsün içinde yol alanların ee, dışarıda olup bir tane pek ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Bazıları böyle ellerindeki cep telefonlarına dalmış. Ee, bazıları kafalarını iyice önermişler. Çevreye hiç bakmamaya özen gösteriyorlar. Ee, çünkü biliyorlar ki başlarını bir kaldırıp şöyle çevreye baksalar otobüsün içinde ayakta e, yolculuk edenlerin o tutundukları yukarıdan sarkan tutamaçlar var ya işte onların arasında asılı cezas mahkumu görecekler. Bu şekilde böylesine çarpıcı karikatürlerle kabul kışkırtıp ama Dikkatimi. yani bir, bir ufak itirazda bulunabilir miyim? Yani genellikle Lütfen. İran'da görülen şey böyle bir kayıtsızlığın ötesinde bayağı ciddi bir direniş, hatta isyan, hatta devrimci bir şey var. Onun için bu işte bu manayı kayıtsız. pek Tatmin etmiyor olacak ki böyle bir şey çiziyor. İlk defa da çizmiyor bunu. O daha bir yoğun şey bekliyor, ilgi bekliyor, katılım bekliyor. Yani belki işte buradaki tiplemelere baktığınız zaman otobüsteki tiplemelere, bir tanesi mesela sırtında yama olmasına rağmen ceketinde, telefonda dolar işareti var, para durumlarını evet. izliyor falan filan. Yani belki bürokratları mı, belki işte çalışan kesime mi seslenmek istiyor? Ama bir mesaj vermek istediği kesin. Yani dışarıda olan biteni gösteriyor zaten. <gülüyor> Yine de tatmin etmiyor herhalde. Evet. Peki. Yani. E, ve bu esnada tabii Mollaların dikkati bambaşka bir yönde. Fransa'ya bakıyorlar onlar. E, 7 Ocak biliyorsunuz Charlie Hebdo katliam, katliamının da 8. yıl dönümüydü. E, 2015'te 7 Ocak 2015'te. E, İki terörist bu ünlü mizah dergisinin Paris'teki bürosuna saldırmış. Beşi karikatüristi 12 kişiyi öldürmüşlerdi. Ee, Charlie Hebdo dergisi katliamın 8. yıl döneminde hiçbir şekilde e, yıldırılamayacaklarını diyelim. E, o mesajı dünyaya vermek, belki de ne kadar ileri gidilebileceğini göstermek için İran'daki Molla rejimini yere özel bir ek yayınladı. Şimdi tamamen kişisel kanım şu, bu karikatürlerin e, büyük bölümü mizah içermiyordu. Hatta bazıları e, hakaret bile içi, e, içeriyordu ki bu da ters tepen bir silah olabilirdi. Fakat olmadı. Olmadı çünkü Tahran yönetimi anında tepki verdi ve Fransa'daki e, büyükelçisini geri çağırdı. Fransa'nın İran büyükelçisi de e, Nikola Roche e, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Ayrıca İran Dışişleri Bakanı da bir tehdit savurdu. Yani şöyle demiş, bir Fransız yayın organının dini ve siyasi otoriteye karşı karikatürler yayınlayarak yaptığı hakaret ve ahlaksızlık etkili ve kararlı bir yanıt almadan geçmeyecektir dedi. E, sonuçta diplomatik bir krize dönüştü. E, ve bana göre nereden bakarsanız bakın yine kazanan e, Şarlı, oldu, Şarlı Evdoğur'du. E, Mana Neyesani? Bu konuda da bir e, karikatür çizip paylaşmaktan geri durmadı. E, karikatürün başrolünde burnundan e, böyle dumanlar çıkan öfkeli bir boğa var. E, gövdesi boğa şeklinde fakat kafası sarıklı ve uzun sakallı bir mollanın e, kafası. Ben Hamene'ye pek benzetemedim. E, Sırtında bir cübbe var. E, bu cübbenin üzerinden de böyle üzerinde e, sırtına bir matador kılıcı saplanmış. Kılıcın tepesinde de bir flama dalgalanıyor. Son derece sembolik. Flama'da meşhur o, o üç sözcük var. Kadın, yaşam, özgürlük yani cinjiyan azadi diye okunuyor. Peki bu boğa kime saldırıyor? E, karikatürü henüz görmemiş olanları e, daha fazla merakla da bırakmayalım. Molla kafalı bu kızgın boğa büyükçe bir boy aynasına kafa tutuyor. Yani aynadaki kendi görüntüsüne. Fakat aynada bir ayrıntı daha var. Ee, üzerinde Charlie Hebdo'nun başlığı yazılı. Yine yoruma çok açık. Fakat bir e, bence bir o kadar vurucu bir karikatür daha Mananeyesen'den. E, yani iki tarafı da eleştiriyor gibi geldi bana. Evet. Evet. Ee, İran, Fransa bütün bunlar olup biterken İsviçre'lilerin ve Avusturyalıların ve hatta hatta Fransızların bile e, başları çok daha başka, çok daha farklı bir e, sıkıntıyla dertte. Yine Gedikli e, karikatürcülerimizden Chiyurt Royards e, son karikatüründe bize Alt Dağları'ndan Hoş ve e, çok romantik, gayet romantik bir görüntü sunuyor. E, kış tatilinden yararlanarak böyle spor yapmak e, niyetiyle Alp Dağları'ndaki bir kayak merkezine çıkan e, genç bir çift, onları arkadan görüyoruz. Yan yana el ele tutuşmuşlar, ayaklarına da kayaklarına e, geçirmişler, ellerinde batonları, e, kafalarında kaskları ve gözlükleri. Fakat e, tuhaf bir şey var. Üzerlerinde ne anorak, ne anorak var, ne de atkı gibi böyle kendilerini kovuktan, soğuktan koruyacak herhangi bir e, giysi ya da aksesuar yok. Tam aksine e, delikanlı genç adam kırmızı bir Bermuda short giymiş. Genç yeşil, kız ise yeşil. Özür <gülüyor> <gülüyor> Genç kız ise nokta nokta bir bikini giyiyor renkte yani. Turuncu mu? Sarı mı? Sarı, Sarı. peki. <gülüyor> <gülüyor> hemen, <gülüyor> hemen onların yanı başında büyük bir reklam panosu var. E, reklam panosunda da e, Welcome to the Alps. Alplere hoş geldiniz yazısı okunuyor. E, tanıtım panosunda kocaman bir deveyi, yanlış duymadınız deve evet, Alp dağlarında kayarken görüyoruz. O da böyle başlık ve gözlük takmış falan. Yani tam artık yok artık daha neler falan dedirtecek karikatür. E, fakat ben karikatürün üzerindeki tarihi görünce rahatladım gerçekten. Bize 2048 yılından e, söz ediyor. Chilled Royards. Yani gelecekte... Oo, daha çok. E, tabii. 25 yıl sonra yani düşünebiliyor musunuz? Yani her ne kadar bu kışlarınız Alpler'de bazı kayak merkezleri e, sezonu açamadıysa bu tarihe kadar... Eee şampiyonası atıp, yapılamadı ya. Yapıldı evet. mı bilmiyorum ama, da takip edemedim yani ama Ama ama rahat olun. Rahat olun. Deve yok henüz. Henüz deve yok. A, 2048 çok ileri bir tarihmiş ama. Bunu öne alalım ya da e, şimdi kar makineleri var ya onlar gibi belki kum makineleri de yapılır. Şeyin, e, e, elçiye zeval olmaz Özdeş. Ben sadece karikatürü anlatmakla evet. mükellefim. Bunu T.R.Y.A.R.S'a bildirmek lazım öyle almasını bilmiyorum. <gülüyor> e, fakat yani e, çimlerin gözüküyor olması falan e, fena değil değil mi? Küresel ısınmanın acı yüzü olarak yorumlanıyormuş. <gülüyor> e, bence tatilciler gönül rahatlığıyla çıkıp e, çiçek toplasınlar. Ee, çok daha güzel olur. Eskiden öyle derdik. Yani illaki e, kar üstünde kayak yapacağım diye e, tutturmuşsanız Abi. o zaman ben size Dubai'yi tavsiye ederim. Gerçekten. Oradaki bir alışveriş merkezinde ciddi söylüyorum. E, bir buçuk kilometre uzunluğunda bir kayak pistini ben gözlerimle gördüm. Hatta pistin önünde yer alan bir Lübnan lokantasında da yedim. Yani e, onu da söyleyeyim. E, çok güzel kayak yapıyorlardı insanlar. Bir buçuk kilometre fena değil yani. E, sonra Suudi Arabistan'da Troyana kentinde de kayak yapılabilecek yakında. Hatta e, daha önce de söylemiştim Suudi Arabistan. Ee, bir mega kent projesi ee, tabi kış, kış olimpiyatlarına evet, evet. bu gidişte alay olacak As o oldu seçildi <gülüyor> 2029 Asya kış oyunlarına ev sahipliği yapacak <gülüyor> hadi bakalım kınayaksın hadi bakalım. şimdi alpler evet. <gülüyor> yani, bir de bu durumu fark eden ünlü bir futbolcu var ee, büyük bir Ronaldo evet çok büyük vizyoner Manchester United takımından ayrıldı. Ee, Suudi Arabistan'ın Al-Nassil takımına transfer oldu. Şimdi Slovak, e, Slovak asıllı Avusturyalı bir karikatürcü Marian Kemenski. E, Ronaldo'yu Suudi Arabistan'daki idman esnasında görüntülüydü. E, karikatürde uçsuz bıçaksız görünen bir e, çöl var. Kayak pisti. Olacak inşallah. Olacak şimdi değil. Yepyeni renkli formasını da kuşanmış, giyinmiş koşuyor Ronaldo topun arkasından. Hemen onun arkasında Ronaldo'ya ayak uydurmaya çalışarak yine koşan o geleneksel kıyafetleri içinde bir e, suudi. Arap vatandaşı var, temsilci herhalde, resmi temsilci. Bu kişi koşarken Ronaldo'nun arkasından aynı zamanda tek tekerlekli bir el arabasını da iteliyor. Böyle el arabasıyla koşuyor arkasında El arabasının üzerinde Cristiano Ronaldo yazılı. Yani onunmuş bu el arabası. İçi ise ne var derseniz zaten görünüyor tepeleme böyle. Adamın boyunu da geçen para banknotlarıyla dolu desteler yani Ronaldo, yani. böyle Ronaldo topun arkasından koşarken Suudiler de para tomarlarının onu arkasından koşturuyorlar Vallahi yılbaşı ağacı gibi ama <gülüyor> evet evet yılbaşı armağanı gibi oldu zaten ee, bu ee, karikatür ama abartı var tabi burada Şimdi bu koşturmaca burada bitecek mi ee, ben zannetmiyorum çünkü daha ilk tanıtım toplantısında e, televizyona çıkmış Ronaldo'nun dili sürçmüş ve Güney Afrika'ya gelişim kariyerimin sonu değil demiş. <gülüyor> İyi mi? <gülüyor> bir dakika ben bundan iki sonuç çıkartıyorum. Ya Ronaldo'yu fena de kandırmışlar. Şimdi Güney Afrika'dasın demişler ki bence bu hakikaten zayıf bir ihtimal. Yemez bunu Ronaldo. Ya da Ronaldo daha şimdiden Güney Afrika'ya göz kırpıyor. Evet o daha, da büyük e, bir. Zaten. E, evet. Ronaldo'yu bir de şeyle karikatür gibi bir harika fotoğrafla da Gördük korkunç lüks bir spor araba hediye etmiş yıl başında <gülüyor> ona şey sevgilisi. Ee, evet. E, Suudi Arabistan'a girme daha doğrusu birlikte yaşama izni özel olarak alınan e, evet, hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı. Evet. E, bir de şey var yani e, Ronaldo'nun bu yanlış e, dili suçması diyelim artık Güney Afrika e, ya. E, Eldiğini zannetmesinin ardından hemen Güney Afrika Turizm Kurumu e, sahil kenti Durban'da 2010 Dünya Kupası'nda inşa edilen ve e, muhtemelen de sonrasında pek kullanılmayan bir stadyum var. Moses Matiba stadyumunda Ronaldo'nun oynamasını umduklarını belirtmiş, beyan etmiş <gülüyor> attığı bir tütle. Yani. Ne oynatmış? Evet. Çift etendi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar parayla ne yapılır? <gülüyor> Peki güzel haberlerle devam edelim. Ee, gerçekten e, Brezilya'da yeni yıla girer gitmez yeni başkanlığı da e, göreve başladı e, ve e, ülkede e, bulunmadığı için o anda Bolsonaro yetkiyi bir çöp toplayıcısından aldı. Yani bütün bunlar karikatürlük şeyler. yani <gülüyor> Çizecek bir şey kalmıyor bize. Devir teslim töreninde Lula'nın yanında yerli bir lider ve bir de siyah engelli bir influencer çocuk vardı, varmış. Yani öpçılığın yoğun olduğu Brezilya'da bu poz gerçekten çok önemliydi. Vasco Gargalo. Portekizli bir e, karikatürcü dost. E, bütün Bolsonaro dönemi boyunca da Bolsonaro'yu çok ağır şekilde eleştiren Lula yanlısı karikatürler çizdi. E, birkaç tanesini bu programda anlatmaya çalışmıştık zaten. Şimdi anlatacağım. E, karikatürde ise kurmaca bir sahne canlandırılmış. Sözüm ona Bolsonaro ile Lula devir teslim töreninde karşı karşıya gelmişler ve birbirlerine Tıpkı yine futbol karşılaşmalarının başında yapıldığı gibi veya sonunda e, forma değişimi yapıyorlar. E, bu işi yaparken de kameraya bakarak böyle hafifçe gülümsüyorlar tabii. E, Bolsonaro Lula'ya gayet doğal olarak Brezilya başkanlık kuşağını takdim ediyor. Ki aslında bu kuşağı Lula'ya bir çöp toplayıcısı vermiş değil mi? Evet, e, kendisi <gülüyor> seçti. Ya, kendi seçti, o kişiyi. Tabii tabii, şey, evet. işçi yani orada bir şey sembolü var. Artık Kendisi eski, eski bir ya. işçi zaten. Evet, <gülüyor> metal işçisi, sendikacı. Bir de e, Bolsonaro yoktu zaten. Bir teslime kalmadı gitti. Sonra da onun taraftarları evet. da saldırdılar. İşte onları konuştuk ama. Evet, evet. Neyse biz karikatürün içine şimdi limon sıkmayalım. E, şeyi vermiş. E, kuşağı teslim ediyor Bolsonaro. Lula da Bolsonaro'ya karşılık iki yıl boyunca giymiş olduğu o enine siyah beyaz çizgili formasını vermeyi uygun bulmuş. <gülüyor> Formanın üzerinde de bir sayı var ama yani bu, bu sayının herhangi bir anlamı var mı bilemiyorum. Ee, önemsiz bir sayı zaten. Birkaç e, haneli. Ama bu forma e, tipik evet Dalton biraderlerin giydiklerinden. Değil, evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Mahkum forması. Pranga eksik ama. <gülüyor> e, pranga var. Eksik, eksik <gülüyor> Taşıyamamıştır. Onu arkadan el arabasıyla Daha sonra onu da veririz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani buradaki mesajlar Lula Başkanlığı'na geçerken Bolsanaro'ya da hapis yolu mu gözüktü Ranga ile birlikte? Neyse. Ee, geçen hafta yine dünya gündemini fazlasıyla meşgul eden konulardan bir tanesi de ee, Amerika'daki temsilciler, temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan oylamaydı ben sürecek sağda zannediyordum ama e, cumartesi seçtim, günü seçtim. evet çok şükür derin bir nefes aldık 15. oylamanın sonunda Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilebildi. Ya aslında e, bu süreçteki tuhaflığı anlamakta ben biraz zorlandım e, itiraf edeyim çünkü ben mesela 1980 yılında tam 6 ay boyunca süren bir e, cumhurbaşkanlığı seçimi e, hatırlıyorum. Yani o jenerasyona ait <gülüyor> dolayısıyla yani bir hafta beş gün e, seçememek nedir ki o zaman da sonucu galiba bir askeri darbe belirlemişti değil mi biz <gülüyor> e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işler şipşak olurmuş e, ancak bu defa öyle olmadı tabi Dariye geçen süreçte e, Kevin McCarthy e, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan beş günlük e, 15. oylama sonucunda yemin edebilmiş Böyle olunca da Amerikan medyası geçen hafta bolca McCarthy karikatürleriyle beslendi. Ben de seçtiğim karikatürü Boston Globe için çizen Chris Weant'tan aldım. Weant, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama karikatürcülerin sıkça başvurmayı sevdikleri, benim de çok sevdiğim mitolojik bir karakter olan Sisyphos'u kullandı e, karikatüründe. Yani şöyle hatırlatayım Sisyphos'un. Antik Yunan mitolojisinde tanrılar tarafından böyle kocaman bir kayayı bir dağın zirvesine çıkarmakla mahkum edilen bir kral Sisyphos. E, ne zaman kayayı zirveye çıkarsa kaya yeniden aşağı yuvarlanır. O da tekrar başa döner ve kayayı yeniden zirveye çıkarmaya girişir falan filan. Bu e, mahkumiyet tam anlamıyla bir e, kısır, döngü olarak e, ifade edilir. Chris Wayant'ın karikatürüne bakacak olursak tekrar, Krasisifos artık e, ya artık mi, hala antik Yunan kıyafetleri içinde. E, Koca Kaya'yı yukarı itelemekle meşgul. Fakat bu kez bir tesellisi var. Bunu da günümüzün kıyafetleri içinde kendisini izlemekte olan e, gözlüklü kişiye, tepesi böyle saçsız kişiye itiraf ediyor. Yine de diyor, Kevin McCarthy'nin yerinde olmaktan iyidir. Kendi durumun için. Evet, bir hayli anlamlı <gülüyor> hakikaten. Evet, evet. E bize de yeniden haftanın karikatürünü seçmek kalıyor ki evet. o da Sisyfos'un yerinde olmaktan iyidir. Öyle değil mi hocam? <gülüyor> evet, <iyi. gülüyor> Neyi öneriyorsunuz Özdeş? Ben deyim ki Bolsonaro Lula değiş tokuşu. Benim oyum o yönde. Bay, sen ne diyorsun? Ee, yani ben hepsini seçtiğim için yine de Cem Dinlenmiş'in çok kapsamlı e, karikatürü var. Cheer Drawers'ın karikatürü var. E, Gargadon'un evet. Tamam, Bir daha hepsini, hepsini sayacaksınız o zaman. Aa, ağır, ağır, ağırlık <gülüyor> koyuyorum ve Cheer Drawers'la. Çok çok, çok şaşırdım buna Ömer Hocam. <gülüyor> 2048 ki kayak açan deveye. Ama gördüğünüz üzere gene de bize soruluyor. <gülüyor> en <İşte gülüyor> ne kadar söyledi seçim yoksa. İkiye olsun. bir oldu. Yok. <gülüyor> Sor, soruluyor. E, soruluyor. Halimize şükretelim Özdeş. <gülüyor> Halimize <gülüyor> şükret. Soruluyor fakat her zaman ağırlıklı oyun bir ağırlığı vardır. Evet. Evet, ağır, o, hakkını teslim etmeliyiz. Çok teşekkürler İzel. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tamam.